Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin hamden kesîran tayyiban mübâraken fîh. Cemâyen berî li celâli vechhihi ve lâzîmi sultânih. Es-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidil evvelîn ve'l-âhirîn Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tâbehu bi ihsânin ilâ yevmiddîn. Emme ba'd. Ez-zü'l-muhtaram Selamünaleyküm Şeyhim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi nail eylesin. İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul edip muratlarımızı, dileklerimizi, niyazlarımızı ihsan eylesin. Burada okumaya devam edeceğimiz kitap Eyüp Şentürk'e Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin dergahı şerifinde okunmasına başlanmış olan Tabakatü Sufiye isimli kitaptır. Ona devam edeceğiz burada da. Bu Tabakatü Sufiye Ebu Abdurrahman Esfilani isimli büyük tasavvuf aliminin yazmış olduğu eserdir. Bu zat-ı muhterem elimizde olmayan daha başka eserlerinde sahabe-i kiramın hayatını yazmış, ondan sonra gelen tabakanın hayatını yazmış, ondan sonra da ondan arkasından gelen Evliyaullah büyük zatların hayatını bu eserinde toplamıştır. Hicri 412 senesinde vefat etmiş, yani aşağı yukarı 11. asırın başlarında vefat etmiş bir büyük zaftır. Eseri tasavvuf sahasında kaynak eserlerdendir. O bakımdan mühim bir eserdir. Türkiye'de tercüme edilmemiştir tasavvufi bazı kaynak kitaplar Türkçe'ye tercüme edildiği halde bu tercüme edilmemiş olduğundan biz bunun okunmasını kararlaştırmıştık. Ayrıca Ebu Abdurrahman Ebu Abdurrahman Es Sülemi tıpkı hadis alimlerimizin rahmetullahi aleyhi mecmai rivayet usulüne uygun sıhhatli bir şekilde hangi bilgiyi hangi kaynaktan aldığını yazar ve kaynağını ve rivayetin senedinin silsilesini, yani ravilerin isimlerini verir. Bu bakımdan da eser ilmi bakımdan önemli bir eserdir. Bunu Mısır'ın büyük alimlerinden Nurettin İbn-i Ezher ulemasından neşretmiş eseri. Bir kat daha güzelleştirmiştir. Çünkü Dip notlarında çok kıymetli malumat çalışmalar yapmış, onları vermiştir. O bakımdan bu eseri okumaya başlamıştık ve 105. sayfasına geldik. Bir baskısı var elimizde. 105. sayfa ve teracimi ahvalin 13. üsü olan Ahmedüddin Kadra veği'nin hayatına gelmiştik. Ahmedüddin Kadra veği Bel şehrindendir. Yani bizim Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in doğup da Anadolu'ya oradan geldiği şehir. Bel şehri. Mevlana Hazretleri tabi bu zatı muhteremden çok sonra orada doğmuş. Ama şehir aynı şehir. Künyesi Ebu Hamit'tir. İmam Gazali'nin künyesine benziyor künyesi de. Horasa'nın en büyük şehirlerinden birisidir. Ebu Turab-ı Hatemi Esam gibi büyük zatlarla beraber bulunmak şerefine ermiş. Onların sohbetinden istifade etmiş, Ebu Yezici besrami Hazretlerini de ziyaret edip görmüş. Kendisiyle muharefesi ve görüşmeleri var. Ve tasavvuftaki fütüvvet neşesinin efendim, mümessillerinden Nişabur şehrine gitmiş. Ebu Hafzenin Şaburi'yi de görmüş. 240 senesi hicri, 240 senesinde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Selin'in hicretinden 240 kameri sene geçtiği zaman, o zaman vefat etmiş. Vefat senesi bu. 105. sayısının 9. paragrafından şimdi devam ediyoruz. Arapçasında okuyoruz bu eserin. Çünkü ilmi bir eserdir. Fanta alınıyor. Efendim kardeşlerimiz not tutuyorlar. Dinleyen kardeşlerimizin bir kısmı Arapçayı bilen ve ilahiyata devam eden kişiler, Onun için Arapçasını okuyoruz. Arapçayla ilgili bilgileri de veriyoruz. Kale ve Kale Ahmedi, Dokuzuncu paragraf. Yani birinci Kale dediği senet daha önce geçmiş olduğundan, o senedin sonundaki şahıstır. Senet şöyle: Ebu Abdurrahman Silmi Mansuret Abdullah'dan işitmiş, o da Muhammed ibn Hamid ettirmiziden işitmiş, o da Ahmed ibn Kadra nakletmiş. Aynı senet ile vakale Ahmed yani Ahmed ibn Kadra şöyle buyurdu. <gülüyor> Men xadem el fukara e ikreme bi salaseti esya. ve husnul edep ve sehafet ve sahavetin nef. Bu sözünde buyuruyor ki Ahmed bin Bey Hazretleri "Men xadem el fukara" e, Kim fukaraya hizmet ederse fukara bizim bugünkü Türkçe'mizde malı mülkü parası olmayan yoksul kimse manasına geliyor. Ama burada o manaya değil, derviş demek. Yani tasavvuh yoluna girmiş olan kimseler demek. Tabi ayet-i kerimede geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de var. Bismillahirrahmanirrahim. Entümül fukarâu ilallah. Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah'a muhtaçsınız, Allah'a ihtiyacınız var, sonsuz, her bakımdan, her yönden, her hususta, her yerde, her şeyde, sonsuz muhtaçlarsınız. Allah size muhtaç değil, Allah'ın u Teala Hazretleri sizin ibadetinize, taatinize muhtaç değil. Sizin yaptığınız hayratu hasenata muhtaç değil, sizin yaptığınız cihada muhtaç değil. Giderse dinini başka kimselerle de teyit ve takviye eder. Dilerse, hükmünü istediği başka bir usulle icra eder. اِنَّمَا emruhu اِزَا اَرَادَ شَيْعَنْ en يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Onun bir şeyi murad ettiği zaman emri Sübhanisi kün demektir. Kün, Arapça ol manasına geliyor. Ol der. فَيَكُنْ O şeyde olur. Çünkü alemlerin Rabbıdır, kainatın mutasarrufıdır. Her şey onundur, bütün onundur, mülk onundur. O halde Allah'ın celle celalihu ve hamde ve ve bizim ibadet ve taatimize ihtiyacı yok. Eğer diyor, Teşrih-i Kurtubi'de İmam Kurtubi Hazretleri rivayet etmiş. Yeryüzünün bütün insanları Allahu Teala Hazretlerine, insanlar ve cinler ve bütün varlıklar Allahu Teala Hazretlerine hepsi asi olsalar hiç söz dinlemeseler hep kafir, hep müşrik hep asi, hep mücrim hep günahkar hep söz dinlemez insanlar olsalar Allahu Teala hazretlerinin azametinden bir zerre noksanlaşmaz. İzzetinden, celalinden bir zerre eksilmez. Buna mukabil bütün kainatın varlıkları hepsi gayet mutfih olsalar, hepsi Allahu Teala hazretlerine gece gündüz Durmadan ibadet eden Allahu Teala Hazretlerinin azametine bir zerre ilave olmaz. Âlemlerden müstaniidir. Mahlukatına ihtiyacı yoktur. Hiçbir hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sizsiniz muhtaç olanlar. Encümül fukara u Ey insanlar, muhtaç olanlar sizsiniz. Allah değil. Wallahu huvel ganiyyul <gülüyor> hamid. Allahu Teala Hazretleri gani olandır, müstagni olandır. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Efendim, hamde, seza, hamde layık olandır. O halde, biz esas itibariyle insanlar olduğumuz için hepimiz fukarayız. Yani hepimiz fakiriz. Çünkü hepimiz muhtaçız. Arapça fukara, muhtaçlar demek. Fakir, muhtaç demek. Hepimiz Allah'a muhtaçız. Hepimiz Allah'ın yaratmasına muhtaçız. Hepimiz Allah'ın nimet vermesine muhtaçız. Hepimiz Allah'ın bizi efendim ihtiyaçlarımızı karşılamasına muhtaçız. Hiçbirimiz bunun dışında değiliz. Fakat bu Horosan'da, bu zat-ı muhteremin yaşadığı Nişapur şehrinde, Belh şehrinde, diğer şehirlerde o zaman yayılmış olan efendim İslami yaşayış, anlayış, zihniyet içinde bir de bir zümre var ki onlar Allahu Teala Hazretlerine giden takva yolunu seçmişler. Mütte yaşıyorlar. yaşıyorlar. Ömürlerini Allahü Teala Hazretlerinin rızasını kazanmakta gayret etmekle geçirmeye azmetmişler. Dünya metane iltifatları yok. Dünya işleriyle ilişkileri yok. Marifetullah'ın peşindeler. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Allah tarafından sevilmek Hikayeleri, evetim, herhalde biraz dünyaya metelik vermedikleri için olsa gerek ki, herhalde ellerine geçen de sağa sola geometrikle verdiklerinden de olabilir. Bunlara kukara denmiş. Zaten bizim derviş dediğimiz kelime de, Farsça da o da aynı manaya geliyor. Kapı kapı dolaşıp da bir şeyler isteyen insan demek derviş. Yani dilenen demek aslında tarikat erbabıdan biz Türkçe'de derviş diyoruz. Araplar derviş kelimesini de farsçadan alıp kullanırlar. Hatta deraviş diye cem'ini yaparlar. Deraviş, dervişler manasında. Kullanırlar yani onu da. Fakat asıl fukara kelimesini kullanırlar. Mesela Şeyh Efendi eser yazar. Eserinin sonunda imzasını atarken veya mektup yazar. Mektubun sonunda imzasını atarken der ki ene el fakir ilallah ben Allah'a muhtaç falancayım veya eve hadim-ül fukara ben fakirlerin hizmetçisiyim. Yani dervişlerin başında onların efendim, ihtiyaçlarına koşturan insanım, onlara hizmet eden e, şahısım demek manası. Demek ki burada bu Ahmet İbdil Bey hazretlerinin men hadamel fukara dediği yani kim tasavvuf erbabı dervişlere hizmet ederse yüklüme bir selaseti eşya. Kendisi Allah tarafından üç şey ikram olur. Üç ikrama masar olur. Tabi, burada hizmet kelimesinde açıklamamız lazım. Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendimiz Hazretleri cami Usul isimli tasavvufi eserinde, büyük eserinde, mühim eserinde buyuruyor ki, bütün tarikatları inceledim. Hepsinin kendine göre özelliği var. Hususi prensipleri var. Hususi kararları var. Ama hepsinde hizmet etmeyi müşterek bir prensip olarak diyordum. Yani bütün tarikatların esasının, bünyesinin birisi, bir direği hizmettir. Yani tasavvufun, tasavvuf yolunun, tarikat yolunun umdelerinden, en önemlilerinden ve her tarikatta mutlaka bulunan bir umdedir. Hizmet. İnsan hizmet edecek. Derviş tasavvuf erbabı hizmet edecek. Kime hizmet edecek? Herkese, her şeye başta Rabbine hizmet edecek, ibadetini güzel yapacak ama başka insanlara hizmet edecek hatta hatta kanadı kırık kuşlara hatta hasta hayvanlara efendim uyuz hasta yaralı efendim hayvanlara onlara dahi hizmet etmeyi prensipleri içine almışlardır demek ki bütün tasavvuf yollarında hizmet Allah'ın izahını kazanmak için esaslardan birisidir önemli bir esas Mesela İbrahim İbni Ethem Hazretleri. Beste yine bu zatın şehrinde idi biliyorsunuz. Berçliydi İbrahim Ethem Hazretleri. Gündüzleri çalışırmış. Nafakasını temin edermiş. Kazanç sağlarmış hizmet ederek. Hamallık yaparak. Daha başka bir çalışma yaparak para kazanırmış. Akşama kazandığı paralar Arkadaşlarıyla kaldığı tekçeye veya hankaha gelirmiş. Bu karaya hizmet ediyor. Yani dervişlere faydası oluyor. Onlara ikramda bulunuyor. Evet. Kim dervişlere hizmet ederse, üç vasıf kendisine ikram olunur. İkram eden kim? Allah-u Teala Hazretleri. Allah verir, ikram eder. Birisi, et-tevazu, birisi, birincisi, tevazudur. Yani, dervişlere hizmet eden kimsede kimse kibir kalmaz, gurur, gurur kalmaz, efendim, kendini beğenmişlik kalmaz, tevazu sahibi olur. Tabi, hizmet etmek insanda bir tevazu şeyi meydana getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de, Sahabe-i kiramına bazen kalkar, kendisi büzzet hizmet ederdi. Tabi onlar mesle olurlardı o hizmetten. Yaptırmak istemeselerdi de Efendimiz bazen kendisi kendi eliyle tek tek hepsine sallallahu aleyhi sellem, ikramda bulunurdu. Hatta bir keresinde yabancı bir şahıs Peygamber Efendimizin meclisi saadetine gelmiş, sormuş. İşte şuradadır Resulullah demişler. Girmiş meclise, e, bakmış ki başka şey yok, büyük bir minder yok öyle belirli bir yer yok. Efendim herkes oturmuş. Bir şahıs da şöyle dolaşıyor, bir şeyler veriyor oturanlara. bakılmış etrafına teşhis edememiş. Yani burada peygamber var dediler. O da girdi kalabalığın arasına ama o meclise sormuş, men Seyyidül Kavm. Kimdir bu kavmin efendisi? Nerede hani başka yerde değil, tahtta oturmamış efendim böyle bir alameti yok, giyiminde, kuşamında, oturuşunda, kalkışında bir fark yok, bir şey yok. Tabi Efendimiz şöyle başını kaldırmış, hizmet ederken, verirken bir şeyler. Seyyidül kavm hadimuhum demiş. Yani bu kavmin senin aradığın başkanı, efendisi, şu anda işte onlara hizmet eden. Yani ben benim demek istemiş. Seyyidül kavmi hadimuhum. Kavmin, bu kavmin, bu girdiğim topluluğun efendisi, başkanı, peygamberi, benim. Yani şu hizmet edelim manası. Tabii bu söz aynı zamanda şey olarak da kullanılıyor. Oradan gelerek Seyyidül kavmi hadimuhum. Yani kim bir kavme hizmet ederse yükselir manasına da kullanılıyor. O da doğrudur. Elbette tabi hizmet eden, hizmet bulur. İzzet eden, izzet bulur. Efendim, büyüklerine hürmet eden bir kimse zamanı gelince kendisi de o hürmete masal olur. Gençler tarafından sevilir, sayılır. Bu da doğru tabii. O manada yanlış değil. Demek ki Peygamber Efendimiz'in o ahlakı peygamberiyesinde efendim ahlak-ı nebeviyesinde gördüğümüz o kendisinden rütbece aşağı bile olmalı. yolunda da aynen devam ettirilmiş. Bir kimse bir tekkeye, bir tasavvuz topluluğuna gider, onların hizmetinde bulunursa, mesela bulaşıklarını yıkar, mesela yemeğini pişirir, mesela efendim tekkenin diğer işlerini yapar. Mevlidi tarikatında üç yıl sürermiş çile, efendim üç yıl yani 40 gün değil, efendim derviş dede sıfatına sahip olurmuş. Birisi tevazu. Hizmet eden şahıs tevazuya sahip olur. Mütevazu bir kimse olur. Tevazu huyu içine yerleşir. Allah ona o sıfatı verir. Tabi tevazu Allah'ın sevdiği bir sıfattır. mütevazı kullarını sever. Men Ve yükseltir. Mütevazu kulunu yükseltir. Ve ben tekebbere buna mukabil kibirlenen, yüklenen kulu da Allah aşağı indirir. Allah şahide. Yani o kibirleniyor, kendisi büyükleniyor, azametleniyor, efendim, böyle tavır takınıyor, burlu havada geziyor ama Allah ona bilir. etmiştir. Bu da manevi bakımdan, ikram olarak Allah tarafından hizmet edildiği zaman insana ihsan olunuyor. Hizmet ehli oldu mu bir insan, sonunda tavazu sıfatına eriyor, erişiyor. İkincisi, ve hoşmil edep, kendisine güzel bir edep nasip olur. Tabi o vukara dediği, derviş dediği insanların içinde kalp gözü açılmış, ilm-i vakıf kimseler var. Onların oturuşundan, kalkışından, ilminden, irfanından. <gülüyor> Efendim, sofradan nasıl kalkılır, nasıl dua edilir, namaz nasıl kılınır, abdest... Bunlar da böyle diyorsun. Güzel edep edep olursa var Kendisi mürette ve güzel cedetli bilen, sefer gücü bir halis sıhhabı. Çünkü din ve sahabe sahabe riyaset. Gönül nefis şeymek din eden evet. Kendi malı veya şakağı... Böyle yani malı büyükler vermiyor, saha veya saha yapıyoruz. Böyle bir şey sahip yani cemalimiz. Efendim tabi burada saha ver, saha vermek saha vermek mümkün değil. Saha vermek nedir? Nefis, Nefis de. <gülüyor> ikram olunur kendisine. Demek ki bu, bu cömertlik bir başka cömertlikmiş. Geçen de bir vesileyle e, kitaplarda okuduğumuzu nakletmiştik. Efendim, cömertlik üç mertebede anlatılıyor bazı kitaplarda. Birisi sehavetül mal Yani elindeki malından, mülkünden, parasından ikram eder sağa sola bu kimseye cömert denir. Elması varsa, yarım elma kendisi alır, yarısını ötekisine verir. Efendim, yanında güzel koku varsa, ona ikram eder, buna ikram eder. Yani varlığından, malından, birisine bir şey veriyor. Buna mal cömertliği derler. Malı var, zenginliği var, parası var, biraz bir şey var, o olan şeyini veriyor. Buna sahavetül mal derler. İkincisi, Mal cömertliği birincisi, ikincisi ten cömertliğidir. Ten. ten cömertliği ne demek? İnsanın bedenen cömert olması, yani onun bunun hizmetine koşması. Bir ihtiyar adam gördü, elinde yük var, hemen gidiyor veya bir kadın, alıyor, ben taşıyayım diyor, müsaade buyurun diyor veriyor yani bedeni, bedenen bir hizmet yapıyor Veyahut, ama bir kimseyi gördü koluna giriyor gideceği yere getiriyor gezce yere getiriyor mesela böyle tanıdığımız kimçeler var arabistan'da filan. alimin yanından hiç ayrılmıyor onun gözü görmediği için koluna giriyor işlerini görüyor eline su dökü veriyor havlosun veriyor oturtuyor kaldırıyor e bu da bir bedenen yapılan hizmet bunun adı da ten cömertliği. Ten, parçada vücut demek. Yani beden demek. Bedenli yapılı insana da tenümen derler farsça Yani yapılı. bedeni güçlü, kuvvetli, ir yarı manasına. Üçüncü cömertlik de can cömertliğidir. Mal cömertliği, ten cömertliği, can cömertliği. Can cömertliği de icabında hak yola canını vermektir. O da şehitlerin hali olmuş oluyor tabi. Hani Allah'ın rızasını kazanmak için çıkartıp zekatını vermek, sadakasını vermek, hayırını, hasenatını yapmak güzel bir şey. Hoş. Allah kabul etsin. Mesela şu caniyi yaptırandan, bu yeri verenden Allah razı olsun. Hizmeti geçenlerden, efendim küçük küçük bağışlarda bulunanlardan Allah razı olsun. Bunlar işte böyle birikiyor, bir hayır meydana geliyor. Güzel. E insan genç olursa, gayretli olursa, atik olursa, Yaşlılara, büyüklere, alimlere, kamillere, fazıllara, anasına babasına, konu komşusuna yardım eder. Bu da pencömertli, bu da güzel. Ama bazen de öyle oluyor ki canını veriyor. Canını veriyor. Bu daha güzel tabii, en güzeli. En büyük ve o yapmış oluyor. Çünkü candan daha kıymetli varlığı yok insanın. En kıymetli varlığı canıdır. Efendim, biz de onun için karşımızda birisini çok seviyorsak canım diye hitap ediyoruz yani. Peygamber Efendimize anam babam sana feda olsun ya Resulullah demişler. Sahabe-i kiram. Canım sana feda olsun demişler. Burada dediği şefaatü'n-nefs yani atik insan olur. Nefsi nefsin cömerti yani bedeni hizmet bu hizmeti yapacak efendim bir insan haline gelir. Demek ki fakirlerin arasına girip tekkeye girip dervişlere Hizmet ettim bir insan, tevazu sahibi olur, edep öğrenir, tarikatın adabını ince, esrarını, erkanını öğrenir. Bir de hizmet ettim, pervane gibi bir kimse olur. Ateş gibi bir insan olur, herkesin duasını alır. Yani, Ak sakallılarının duasını alır. Merhurdar ol evladım, Allah razı olsun evladım, maşallah Allah senin iki cihanda aziz etsin, evladım. şu gibi aziz ol evladım, duaları alır böyle, efendim muradını ever. 10. paragraf Kale ve Kale Ahmetu yine aynı raviler rivayet ettiler ki Ahmet İbni ve diye başka sözü de şöyle şöyle de söylemiş El tariku Vadihun, vel haqqu lâ ihun ve dâ'i kad esma'a semet tahayyürü ba'de haza illa minel ama buyurmuş ki, niye biz bu kitabı alıp okuyorduk? Yani bu şahıslar çok konuşan insanlar değil bu evliya o bu alimler. Az konuşurlar ama her sözü bir ata sözü gibidir, çok kıymetlidir. Hayatının zübdesidir, özüdür, hülasasıdır hayat tecrübesinin. Bu büyükler madem böyle evliya olarak tanınmışlar, madem bu tasavvuf yolunun büyükleriymiş, bunların sözlerinden, nasihatlerinden istifade edelim diye okuyoruz kitabı bakalım ne buyurmuş bu sefer es tariffu va yol aşikar belli yol ven hakku Hak hakta efendim o da e, görünür ve daha iyi esma a. dua eden kimse de işittirir. Madem dua etti, işittirdi demektir. Söylediğine göre kime söylediyse o onu işitti demektir. Semet daha hayır bu cahal. İlla minel ama. Ve bundan sonra hala efendim hayrette kalmak. hala hayranlıkta, şaşkınlıkta, hayrette kalmak illa minel ama. Körlüktendir başka bir şeyden değil. Yani demek istiyor ki bir kul Allahu Teala hazretlerine dua eden bir kul elbet Allah onun duasını duydu efendim yol belli hak belli bundan sonra hala şaşırıp ne yapacağında mütehayir kalmak yalpalamak körlüktendir. yol belli olunca insan şaşırır mı hak aşikar olunca insan şaşırır mı eh Dua ettiği zamanda Allah duaya icabet etmeyecek mi? Buyurmadı mı Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve kâlâ o ud'ûni estecib lekum. Bana dua edin ben sizin duanızı da icabet ederim edeceğim Duayıdeni muradına erdiririm diye vaat etmedi mi? Vaat etti. O halde bundan sonra hala yalpalamak, şaşırmak, mütehayyir kalmak, şaşkın kalmak manevi bakımdan gönül gözünün Açık olmamasından bir körlüktendir. Demek ki sakin olmalı insan. Demek ki biraz sabırlı olmalı, beklemeli. Demek ki Allahu Teala Hazretlerinin duaları kabul ettiğini bilip, duaları kabul edici olduğunu efendim bilip dua etmeli. Kendisini her şeyden Allahu Teala Hazretleri kurtarır. Duasına icabet eder efendim. Tevekkül edenin Efendim Allah Teala Hazretleri yarı yarleri olur. Onu bırakmaz. Ve eh, bu imkanları elindeyken bir insanın, kulun önündeyken hala mütehayyirse, hala şaşkınsa demek ki kör. Kör olmasa böyle olmayacaktı. Kale ve كُرِيَء بِئِنِ يِدَيْهِ اَحْمَدُ بْنِ خَدْرَةَ يِسْكِنْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرُّوْيَةِ اللَّهَ فَقَالَ أَعْلَمَهُمْ بِهَا زَائِنَهُ خَيْرُ Burada elinde kitap olanlar şede hissinsinler. Ve كُرِيَء بِئِنِ يِدَيْهِ demiş. Orada yedi yelin şede siz olması lazım. Şedesini hissinsinler. بِئِنِ يِدَيْهِ Muzaf olarak, muzafın ileyhi olarak öyle olması lazım. Beyne yedey Ahmet ebni Hadraveh diye okuması lazım. Böyle matbaalarda buna benzer matbaa yanlışlıkları daima oluyor. Ahmet ebni Hadraveh'in huzurunda Fefirru ilallah ayet okunmuş. Zariyat suresinin 51. ayet-i Yanibinai şu şu şu anlatılan sebeplerden dolayı sefir Ru ilallah Allahu Teala Hazretlerine kaçın onun tarafına onun yönüne onun yanına kaçın Buyur, e, buyuruluyor buyuluyor Kur'an-ı Kerim'de fakale bunun üzerine Ahmet ve hadrey dedi ki Alemhum <gülüyor> bu ayeti i kerimeyle bildirdi ki Allahu Teala Hazretleri en hayrul meserrin yani Allah Teala Hazretleri kaçılacak kaçılacak yerlerin en hayırlısıdır. İnsan bir şeyden korktu mu kaçar. Nereye kaçar? Evi varsa evine kaçar. Eğer düşman kalabalıksa yani kalenin içine kaçar. Öyle sağlam bir yere kaçar. Kaçılacak yerlerin en hayırlısı Allah Teala Azzeeddir. Allah'a kaçan, Allah'a sığınan. Çünkü fefir zilallah. Allah'a firar ediniz buyuruyor ayet-i kerimede. O halde bütün korktuklarından, bütün insanlar, efendim kaçacak yer delik arayan insanlar nereye sığınmalı, nereye kaçmalı Allah Teala Azzeeddini. Aman yarabbi demeli. Sana sığındım yarabbi. Sana iltica ediyorum yarabbi. Sen koru yarabbi. Efendim sen beni hupsu himaye eyle, Vikaya eyle Yarabbi demeli. Çünkü bu ayeti kerimeyle kendisinin en hayırlı kaçma yeri olduğunu bildiriyor. Demiş Ahmet İbni Hadra Tabi duayı Allah kabul ediyor. Kendisine iltica edeni koruyor. Kendisine sığınanı tehlikelerden emin kılıyor. allah Teala Hazretleri. Yalnız bunun bir evveliyatı var. Evveliyatı var. Evveliyeti şöyle, yani bir insan genişlik zamanında, ferahlık zamanında, zenginlik zamanında, sıhhat zamanında, rahatlık zamanında, Allah'ı hatırlıyor mu? Allah'a o zaman da sığınıyor muydu? O zaman da camiye geliyor muydu? O zaman da aman Rabbi diyor muydu? Tamam diyordu başı dara geldiği zaman Allah dedi mi Allah'ın imdadına yetişir. Ama genişlik zamanında, zenginlik zamanında sıhhat zamanında, rahatlık zamanında Allah'ı anmazken Allah'ı hatırına getirmezken aman yarabbi demezken, Allah'a sığılmazken başına bir felaket geldiğinde aman yarabbi derse Allah o zaman duasına icabet etmez. Hadis-i böyle bildiriliyor. Neden? Zaten o Allah'ı unuttuğu için o belayı Allah ona verdi de onda O ceza olarak geldi, o kalkmaz. Ama iyi zamanında da Allah'ı unutmamışsa, o zaman kötü ve dar duruma düştüğü zaman Allah ona yardım eder. O halde müminler olarak sizler ve bizler genişlik zamanımızda, bolluk zamanımızda, rahat zamanımızda, neşeli zamanımızda Hiçbir sıkıntı ve üzüntü olmadığı zaman da Allahu Teala Hazretlerine ne olan kulluğumuzu daha güzel yapmak gayret etmeliyiz. Ya Rabbi hiç hiç liyakatım yok. Sen bana bu nimetleri bak. Ben nesine layıkım bunların? İhsan ettim. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah ya Rabbi. Diyerek böyle, efendim nimetlerine şükrederek, Allahu Teala Hazretlerinin kendisine verdiği rahatlığa ferahlığa hamdü senalar ederek. Şey yaparsa o zaman allah Teala Hazretleri'nin nimeti arttırır. Zara düştüğü zaman da yardım eder. Ama böyle olmadığı zaman yardım gelmiyor. Yardım gelmeyen insan bunu bilsin. Bu kaideyi bilsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Hazretleri böyle bildiriyor. Kale ve Kale Ahmet'ü aynı raviler Ahmet ibni şöyle dediğimde rivayet ettiler. Hakikatül marifeti el mahabbetu li'llahu bil qalbi ve zikruhu bil lisan ve kat'ul himmeti an şey'in sivahu <gülüyor> <Gülüyor> hakikatül marife marifetin hakikati diyor burada marifeti eliflamlı olarak kullandığı için bu özel malum bir marifet demek nedir bu marifet marifetullah marifet aslında kelime olarak arası kökünden geliyor. Bilmek demek. Marifet, bilgi demek. masar bilmek demek o da. Yani her şeyin bir marifeti vardır. Yani bir marangozun da bir marif marifeti vardır. Bir kuyumcunun da, bir demircinin de bir marifeti vardır. Yani bilgisi vardır. Bir vardır. Bir şey yapıyor. Marifet, bilgi demek. Efendim, marif diye geliyor çoğulu. Marif, marifetler. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı da marif vekaletiydi. Yani çeşitli bilgilerin efendim görgülerin şeylerin öğretildiği müesseseleri idare eden vekalet demekti. Şimdi ama burada el marife denmiş. Arapça'da el kelimesi malum kelimeye gelir. İngilizcedeki d, Arap şe Fransızca'daki la lô, Almanca'daki bir das gibi harfi tarifdir bu. Yani belli bir şey, belli bir marifet. Yani hangisi marifetullah? Allah'ı bilmek. Malum çeşitli şeyler biliyoruz biz dünyada, öğreniyoruz, tahsil görüyoruz. Hepimiz bir meslekte temayüz ediyoruz, çeşitli diplomalar alıyoruz, istatistikler yapıyoruz. Tamam, bunların her birisi birer marifettir ama birer bilgidir ama bizim asıl bilmemiz gereken Yaradanımızı bilmektir. Zaten onun için, onun için yaratılmışız. Ve ma khalakul jinne ve'l insa illa Ayet-i Kerimesi'ndeki, bazı arifler uzun uzun izahtan sonra, liya'rifun diye tefsir etmişlerdir, yani bilineyim diye, kullarım beni bilsin, tanısınlar diye ben insanları, cinleri ondan yarattım, gafil olmasınlar, cahil kalmasınlar, benden uzak durmasınlar, Yaradanlarını bilsinler, nimetleri verenip bulsunlar diye, İnsan olarak gönderdim. Bakalım bulacaklar mı diye, yarattım diye. Marifet hayatın şeyi, en mühim işi marifetullah, Allah'ı bilmek. Fakat insanlar hep kıyıda kenarda dolaşıyor da işin özüne yaklaşmıyor. Çeşitli bilgileri öğreniyor da asıl bilmesi gereken bilgiler uzak duruyor. Çeşitli bilgileri öğreniyor. 10 parmağında 10 tane hüner var. Hatta 20 tane hüner var. 3 tane lisan biliyor. 5 tane lisan biliyor. Benim bir hocam vardı. Efendim Arapça bilirdi, Farsça bilirdi, sense Avrupalı Türkçe bilirdi. Alman Almandı, Almanca bilirdi. dört, Fransızca bilirdi. Efendim İspanyolca bilirdi. İngilizce bilirdi, Yunanca bilirdi, Latince bilirdi, Rusça bilirdi. 10 tane parmağım doldu da daha, daha bir şeyler de biliyordu ama İtalyanca falan. E ne oldu? Bu kadar bilgiyi öğrendi ama hani Allah bilgisi Hani marifetullah. Hani Rabbini bilmek. Hani bu kainattan işin geldiğini, bu dünyaya neden geldiğinin esrarını çözmek. Onu öğrenmedik, hafta gitti. Avrupa'da merasimle gördüleriz. Olsun, 10 tane, 20 tane desem bildi ama efendim Allah'a bilmediktense sonra yok. Bilgilerin en üstünü, üstünü marifetullah'tır. Şimdi hakikatü'l marife. Tabii bu fukara cümlesi, yani derviş cümlesi efendim Ma'rifetullah'ın peşinde olan cümle Tasavvuf'un iki gayesi var Birincisi Ma'rifetullah, Yani Allah'ı bilme yolu, mesleği bu Birisi bu İkincisi tezkiye-i nefs Nefsini terbiye etmek Yani Allah sevsin diye kendisine çeki düzen vermek Nefsini islah etmek, kötü huylarını atıp iyi huylar almak İki esaslı gaye var Birisi, Birincisi Allah'ı bilmek Şimdi bunlar bununla uğraşıyorlar ama bu bilgi de kolay ele geçmiyor. Allah herkese vermiyor. Kolayca vermiyor. Bunun hakikati, yani marifetullahın tam kendisi hakikati diye bir şey söylüyor şimdi bu Ahmet İbni Hadra Bey Hazretleri. Bu büyük bir şey. Büyük bir alim. Tarihe geçmiş bir şahıs. Bir şey söylüyor. Muhabbetin hakikati diyor üç şey sayıyor. Bir, Allah'ı bilmenin, marifetullah'ın hakikati üç şeyde tezahür eder, üç şeyle belli olur. Bir, el-mahabbetü lehu bil kalbi. Kalbiyle onu sevmek. Lehu, onu sevmek. O dedi Allah. Marifetullah'ın hakikati üçtür. Bir, kalbiyle Allah'ı sevmek, onu sevmek. Bu bir. Sen ariflisin marifetullah'a sahip bir kimse misin? Onun hakikatini anlamış mısın? Bu olacak. Bir, kalbinde Allah sevgisi olacak. Tabi her zaman söylüyoruz, bu Erbab-ı Tasavvuf'un endinde, hatta Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde kalp kelimesi geçtiği zaman, bu kalp, şu bizim göğsümüzdeki et parçası değildir. O et parçasıyla Alakası olan manevi varlığımız, yani gönlümüzdür. Et parçasına ne diyoruz? Yürek diyoruz. Yüreğimizdeki o manevi varlığımıza ne diyoruz Türkçe'de? Gönül diyoruz. Arapçada yüreğe de kalp diyorlar, gönüle de kalp diyorlar. Türkçe'de biz ayırmışız, Arapçada ayrılmamış. Arapçada kalp kelimesi hem yürek manasına geliyor, hem de gönül manasına geliyor. Yani kuşun da karnını yararsanız avcı vurmuş evde yoldular bıldırcını pişirecekler. Karnını yararsanız onun, onun bir küçücük yüreği çıkacak orada Kalbi. Kuşun kalbi. Kalbül, kalbül tayır Kuşun kalbi çıktı. Ha, bir bu, bir de gönül demek. Ve insanın bilgi bilgi bilen varlığıdır. Onun için imana muhatap olan tarafıdır. Onun için ayet-i kerimede buyuruluyor ki lehim kulubun la yasuhu nebiha. O kafirlerin, o cahillerin, o kafirlerin lehum kulubun kalpleri var ama la yasuhu nebiha. Onunla fıkıh etmiyorlar. Yani anlamıyorlar, sezemiyorlar. Demek ki anlama, sezme, fakahet merkeziymiş. Tamam. Gönlü ile Allah'ı sevecek. Bir insan şeyse, sahibi ise sahibi mi, değil mi? Üç kriter var. Bir, kalbiyle Allah'ı, gönlüyle Allah'ı sevecek. İçi Allah sevgisiyle tutuşmuş, yanmış bir kimse olacak. Yunus Emre'nin okuyorsunuz divanını, baştan sona hevesle okuyorsunuz, dikkatle okuyorsunuz, bakıyorsunuz dönüyor, dolaşıyor, muhabbetullah'tan bahsediyor. Dönüyor, dolaşıyor, muhabbetullah'tan bahsediyor. Mevlana Zalâltin Rumi Hazretleri'nin Açıyorsunuz mesleesini, okuyorsunuz. Başından sonuna Muhabbetullah, Muhabbetullah, Muhabbetullah, Muhabbetullah. Eşref olur Rumi Hazretlerini alıyorsunuz divanını, müzekilin nüfusunu, efendim, ilahilerini. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içine diridir. İlahi balığı gölden ayırma. Ona bakıyorsunuz, o da muhabbetullah İbrahim. Erzurum'un haziyetlerine bakıyorsunuz, muhabbetullah. Yani demek ki marifet erbabının içi Allah sevgisiyle dolu oluyor. İçinde muhabbetullah, cuşe gelmiş, içini yakmış, kavurmuş, efendim, ciğerini kebab etmiş oluyor. Bu bir. İkincisi, ve zikru lehu billisan. Diliyle de onu anmak, zikretmek. Onu dediği gene Allah. Kalbiyle Allah'ı sevecek, diliyle Allah'ı söyleyecek, Allah'ı anlayacak. Her şeyi Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını inceleyin. Hadis-i şeriflerini inceleyin. gününü nasıl geçirdiğine bakın. Her şeyi, her anı dua ve zikir. Camiye girerken şöyle dua ediyor, oturduğu zaman böyle dua ediyor, kalktığı zaman şöyle dua ediyor... Çıkarken şöyle dua ediyor. yere elbise giydiği zaman şöyle dua ediyor. Kendisine da bir meyve geldiği zaman şöyle dua ediyor. Efendim Ağzını alırken şöyle dua ediyor. Yemeği bitirdiği zaman böyle dua ediyor. Efendim yatağına yatarken şöyle dua ediyor. Uykuda arada uyandığı zaman şöyle dua ediyor. Soyunurken şöyle diyor. Giyinirken böyle diyor. Halaya girerken şöyle diyor. Çıkarken böyle diyor. Yani görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her anında zikrullah'a garp olmuş durumda. Her anında niyaz halinde, münacat halinde zikir halinde. Hiç, hiç hatırından çıkmıyor ki allah Teala Hazretleri. Daima allah Teala Hazretleri dilinde, içinde, her halinde. İşte böyle olacak tabi. Efendimiz bizim üsve-i hasenemiz, örneğimiz marifetullahın hakikattı onu Allah'ı gönülden, gönlüyle sevmektir, diliyle zikretmektir. وَقَطْءُ الْهِمَّةِ himmeti كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ Ondan gayri, sivahu ondan gayri, yani Allah'tan gayri, مَا Ondan gayri her şeyden himmetini kesmesidir insanın. Himmet ne demek? Bir şeyi elde etmeye koşuşmak, çalışmak demek. Himmet, bir şeyi yapmaya çalışmak demek. Gayret etmek demek. Yani gayretini, çalışmasını Allah'tan gayri her şeyden kesecek. Arif insan. Hakikaten arif kulların bütün çalışmalarının gayesinin amacının hedefinin hep allah Teala hazretleri olduğunu görürüz. Vermesi Allah içindir, alması Allah içindir, uyuması Allah içindir, uyanması Allah içindir, söylemesi Allah içindir, susması Allah içindir, sabrı Allah içindir, celallenmesi Allah içindir. Sevmesi Allah içindir, kızması Allah içindir. Dövmesi Allah içindir, vurup kırması cihadı Allah içindir. Demek ki marifetullahın üç esasını öğrenmiş olduk. Tabi öğrenmek ne demek? Biz de böyle yapmaya çalışalım demek. Ne yapacağız? Gönlümüzden Allah'ı sevmeye efendim, gayret edeceğiz. Dilimizle Allah'ı zikre devam edeceğiz. Allah'tan gayri şeyden alakayı himmeti döndürüp Allahu Teala Hazretlerinin yoluna himmeti sarf edeceğiz yani onun rızasını elde etmeye yönelik şeyi sarf edeceğiz. İşimizi oraya sarf edeceğiz. Tabii bu herkesin şu anda efendim başarabileceği bir şey değil. Belki Allahu Teala Hazretlerinin marifetullahı dersek kuluna, kul bu hale kendiliğinden geliyor. Der bu halleri yapa yapa Mârifetullah öyle hasıl oluyor. Tabi ikincisi daha doğru. Çünkü büyüklerimiz demişler ki اَلْزِكْرُ بِتْ تَزَكُّرِ Yani Allah'ı zikretme hali zorlayarak zikri yapar, yaparak başlar. Yani takliden başlar takike gider. Çocuk namaz kılmaya 7 yaşında başlar, 10 yaşında kılmazsa zorlanır. tazik edilir kılsın diye. Ama namazın hakikatine 40 yaşında erer, 50 yaşında erer. Allah-u dediği zaman gözlerinden yaş boşalması 7 yaşında olmaz o. Sonra olur. Demek ki takviden başlıyor, tahkike eriyor. Demek ki biz de seviyor gibi yapacağız, seven insanın halini taklit edeceğiz, sevenlerin yolunda yürüyeceğiz. Sevenlerin yaptıklarını yapacağız, yavaş yavaş sevgi haskı olacak. Zikredeceğiz, velev şuuru çok yüksek olmasa, derin olmasa bile zikrede de o tezekkür yani zorlamayla zikir sonunda zikri hakiki haline gelecek. Ve başka şeylerden himmetimizi döndürüp, gayretimizi döndürüp Allah yoluna, Allah rızasına doğru çalışmalarımızı yönlendirmeye çalışacağız. Mesela ne yapıyoruz? on tane gazete alıyoruz sabahleyin hepsini mütalaa ediyoruz memleketin halini müzakere edelim diye Efendim, sonra işte üniversiteye gidiyoruz fakülteyi bitiriyoruz ihtisas yapıyoruz araştırma yapıyoruz kütüphaneleri karıştırıyoruz e, Kur'an-ı Kerim ulumu şer'iye marifetullah onunla ilgili çalışmalar onlar olmuyor ne zaman ileride bir zaman olur inşallah olur ileride belki olur hep ileriye atıyoruz. Yani toplumun, cemaatin, cemiyetin, münevverlerinin, sizlerin, bizlerin, şanımız, halimiz ne oluyor? Başka şeylerle uğraşmak. Halbuki yani ömrümüzün kısa bir zaman sonra sona ereceğini bilsek, belki bir takım yüzumsuz şeyleri eleyip, güzumlu olan şeylere kendimizi daha çok vereceğiz. Daha çabuk vereceğiz. Onu geç anlıyoruz. Onu yaşlılar anlıyor. Bu sefer yaşlı da diyor ki, ah! Keşke gençlik bir geri gelse. O gençliği kaçırmış, gençliği istiyor. Gençlik, gençliğin içinde gençliğin kıymetini bilmiyor. O halde ne yapacağız? Himmetimizi Allah'ı bilmek, marifetullah'a ermek tarafına bu bilgilere, bu gayretlere doğru sahip edeceğiz ki efendim yapılacak işler çok. Çalışmak lazım. Çalışılarak elde edilecek işler çok. Evet. 13. Paragrafı da okuyalım. 50 dakika oldu. Cami kaloriferli dediler bize. Efendim kadınlar için yer var dediler. Kaloriferli dediler. Ama ben burada şahsen üşüyorum. Hacı babaları düşünüyorum. Onlar da oturduğu yerden herhalde üşüyorlardır. Onun için çok uzatmamız doğru olmaz. İnşallah bir dahaki sefere daha sıcak, iyi yakma gayret ederiz. Caminin ısıtılmasına. Bu şeyi okuyup bitirelim. Kale ve Kale Ahmet'i. Yine aynı raviler rivayet ettiler ki Ahmet İbdül Khadraveys Hazretleri şöyle buyurmuş. el kulubu ev-iyetün fe-izem izem, fe tele'et minel hakkı azharat ziyadete envâriha alel-cevârih ve-izem tele'et minel batılı azhâret ziyadete zulmetiha alel-cevârih Dikkat edilirse ikinci cümle kitabı fotokopisi olanlar dikkat ederse ikinci cümle köşeli parantez içine alınmış. Bu demektir ki kitabı yazan böyle bir cümle sarf etmiş olmalı ama benim istifade ettiğim yerde yok. Muhtemelen bu böyle olacak. Ben böyle tahmin ediyorum manasına gelir o ifade. Duyuruyor ki Ahmed ibne Kadıraş Hazretleri, Kâtıssallahın Sırhul Elbisi. El Kulubu Ev iyetün. Kalpler Çanak Çömlek gibi, ka kaplar gibidir. Gönüller Kapkacak gibidir. V'a Ceni Ev iye. Yani Çanak Çömlek Kapkacak. Mutfak eşyaları filan, içine bir şey konan şeylere V'a derler. Efendim. E, Cemi ev'iye geliyor. Kalpler içi böyle içine bir şey konulacak bir şeydir, kapacak gibidir. El kulubu evriyesin. Teizem tele etminen hak hak ile dolarsa kalp içi boş olan kalp. Hak ile dolarsa azharat ziyadesi emariha alen cevari. Nurlarının fazlalıklarını efendim e, azal ve cevarihe taşırır. Oralarda ıslah eder. Yani, insanın gönlü hak ile dolduğu zaman azalarına nurlanır demek. Azalarına akseder demek yani. Kalbin nurluluğu, hak ile doluluğu. Hak tabi Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasından biridir aynı zamanda. Yani batıl ile değil de hak ile dolduğu zaman yani dinen Allah indinde makbul olan, güzel olan şeylerle dolduğu zaman demek olabilir. Bir de insanın gönlüne Cenab-ı Hak tecelli ettiği zaman demek olabilir. Yani Esma-i Hüsnasından birisi de hak olan Rabbul Alemin kalbe, gönle dolduğu zaman, geldiği zaman, yerleştiği zaman demek. O zaman nurlar, onun nuraniyeti, efendim azalara akseder. Sakalın nurlu olur, nurlu olur, elin nurlu olur, efendim, her şeyi, her işi nurlu olur. Aza ve cevabihine akseder bu nuraniyet. Bu hak, hakkaniyet. Ve izemtele et minel batıl, köşeli parantez içinde ilave cümle, batıl ile dolduğu zaman, gönül bir kaptı, içi boştu, Hak ile dolduğu zaman azalara nurlar akseder ama batıl ile dolduğu zaman, ve izemtele et minel batılı, azhara ziyadede ha. Zülmetinin fazlalığı ağızlara da sirayet eder. Ağızlar da kapkara olur. Adamın yüzü nursuzlaşır. Hali tasırlaşır. Uzaktan bakan aman ya Rabbi Allah emin eylesin. Ne biçim harfin-i şerif diye böyle bakışından şey yapar? Yani kalbinin zulmeti ağzasına akseder. Elhak gerçekten bunun böyle olduğu malumdur efendim. Hatta Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, Fetih Suresinin son ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Muhammedun Resulullah Muhammed Mustafa Allah'ın gönderdiği elçisidir. Resulullah'tır. Ve lezine ma'ahu onun yanındaki mübarekler, sahabesi Eşittir <gülüyor> o karşı pehlvandır, şiddetlidir, serttir, Ruhama <gülüyor> Kendi aralarında şefkatli ve merhametli ve sevgili ve mahabbetlidir. terahhum <gülüyor> en Sen onlara baktığın zaman daima onları namazda görürsün, rükûde, secdede görürsün. İbadet ehli insanlardır. Yettebu <gülüyor> ne fadla ve Allah'ın İkramatını, fazl-ı keremini ve rızasını kazanmak için böyle ibadette görürsün onları. İbadet ediyor olarak görürsün. Simahum fi vücuhihim min eseri sucud. Simahum alametleri vardır. Fi vücuhihim yüzlerinde. İsim cümlesidir bu. Simahum onların alametleri. ema homce secde'nin izi alameti emaresi olarak yüzlerinde alametleri vardır, işaretleri vardır, belirtileri vardır. Zâlişe mesel-i hul İşte Tevrat'ta ümmeti Muhammed'e Musa aleyhisselam'a ve kavmine Allahu Teala hazretleri böyle bildirmiştir. Burada durulması lazım. Durmayı yanlış yapıyorlar okurken. Efendim ki mahum fi vücudin min esel escudu dalika meseluhum fit tevrat ve meseluhum fil incil diye vav atif gibi öbür tarafa geçiyorlar olmuyor. Gerçek ki meseluhum fit tevrat. İşte Tevrat'ta Allahu Teala Hazretleri Musa aleyhisselama mm ve kavmine ümmeti Muhammed'i böyle anlattı. Tevrat'ta bu cümle var. İleride bir peygamber gelecek. O benim habibi, edibim Muhammed Mustafa mı olacak? onun etrafında böyle gece gündüz ibadet eden Allah'ın fazlını, rızasını kazanmak için gece gündüz ibadeti olan mübarek sahabesi olacak. O sahabesinin yüzlerinde yaptıkları ibadetlerden, secdelerden nurlar pırıl pırıl parlayacak diye böyle anlatıyor Tevrat'ta Allah, Musa aleyhisselamın kavune bizleri. Gelmeden Peygamber Efendimiz doğmadan Ümmet-i Muhammed, Musa aleyhisselama müjdesi veriliyor. İsa aleyhisselama müjdesi veriliyor. Bütün peygamberlerden ahit alınıyor. O geldiği zaman ona tabi olacaksınız. Sizin ümmetinizden bazı kimseler sizin ümmetinize bağlı olarak, önevi olarak yaşaya yaşaya. Onun dünyaya gönderildiği zamana gelirse ona tabi olacaksınız diye hepsinden ahd-ı alınmıştır bütün ümmetlerden. Çünkü Afrika'ya bir peygamber gönderilmiştir, Amerika'ya bir peygamber gönderilmiştir, onun ümmeti orada yüzyıllardır yaşamıştır. Peygamber Efendimiz burada şey yaptığı zaman, o onu duyduğunda ona tabi olsun diye, onun peygamberine, onun kitabına Allah bu ahdi i müsakı almıştır, bu haberi vermiştir. Ve Tevrat'ta ve İncil'de Peygamber Efendimiz'le ilgili müjdeler vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kelimeleri bunu bildiriyor. Tabi bizimle bu, burada ilgili olan nokta, simahum fî vücûhidin min eser-i o sahadesinin sahabesinin, Hz. Muhammed'in etrafındaki o mübarek insanların yüzlerinde secdeden hasıl olmuş pırıltılar, izler, emareler vardır buyuruyor. Allahu Teala Hz. Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki burada ne anlıyoruz? Demek ki secde her ne kadar maddi bir hareketse de bir ibadetin tezahiri olduğundan insanın yüzüne nuraniyet veriyor ve gören gözler o nuraniyeti bu adam abid bir insandır, bu adam dürüst bir insandır, bu menek gibi bir insan diye görüşünden anlıyor. Burada ne diyor Ahmedi İbni Hadra Reis Hazretleri, Kadir sallallahu aleyhi ve kalpler kapkacak gibidir, içi boştur, hakla dolarsa, azal ve cevarihe hakkın nurları zahir olur, sirayet eder, her tarafı pırıl pırıl olur. Batıl ile dolarsa, şirkle, küfürle dolarsa zulmeti azalara akseder. O zaman o adamda yüzünden bakıldığı zaman berbat olduğu belli olur. Erbabı bakar, bakın Osman-ı Efendimiz halife iken, emir müminin iken radıyallahu anh, birisi geldi kendisini ziyarete o kimseye şöyle baktı dedi ki senin gözünde zina izleri gördüm dedi. Senin yüzünde, gözünde zina izleri görüyorum dedi. Görünüyor dedi. Adam şöyle bir sarsıldı, şaşırdı ve utandı. Şaşkınlığından söylediği cümle şu. Ya emirel müminin. Peygamberlik kesilmedi mi yoksa? Peygamberlik kesildi ama evliyalık devam ediyor. Peygamber Efendimiz ahirete iddia etti ama e, cennetlik aşereyi mübeşşer eden Osmanlı Zülnurel Efendimiz keramet gösteriyor. Bakışıyla o senin gözünde zina izi olduğunu ona ihdar etti. Senin gözünde zina al alameti görüyorum. Ne olmuş? Hazreti Osman'ın ziyaretine gelirken yolda o şahıs açık bir kafadan içeri bakmış. Sokakta giderken içeride açık bir kadın görmüş. Ev haliyle açık bir kadın görmüş. E ne olur? Bize göre ne olur? Size göre Ne olur? Yani biz, biz bugün Oho Bizim gözlerimiz Neler görüyor Şu dışarıda şu kış gününde Bir de yaz olsa Bir de plaj şehri olsa Bak o bir bakışı Bila ala bizi sevdiği kula eylesin, sevdiği huylara sahip eylesin, sevdiği yollarda yürütsün, huzuruna sevdiği bir kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Çok zor. Hele bu devirde, hele bu devirde bu şartlar altında bir insanın iyi Müslüman olması, gözünde zina lekesi olmaması, gönlünde zina izi olmaması, midesinde haram lokma olmaması çok dikkat isteyen bir şey. Evlerimizi aldık. Evlerimizi de doldurduk televizyonlarla, televizyonun içinde de her şey var. Televizyonun içinde de meyhane var, kilise var, plaj var, yatak odası var, karı koca'nın mahrem halleri var, çıplaklar var, şarkıcılar var, türkücüler var, çalgıcılar var... Televizyonun içinde her şey var. Bizim gözümüz ne olacak? Bizim gönlümüz ne olacak? Bizim kalbimiz ne olacak? Bizim halimiz ne olacak? Biz Rabbimizin huzuruna ne yüze nasıl varacağız? Meğer ki Allahu Teala Hazretleri lütfüde keremiyle tevfikini refik eyleye de günahlardan bizi kese, günahlardan bizi kopara, bizi yalan yanlış yollardan eğri büğrü işlerden kurtara sevdiği kul olm olmaya muvaffak eyleye. Yani biz bu sevgili kulların hallerini okuyoruz da imreniyoruz. Allahu Teala Hazretleri bizlere de o Sevgili kullarının hallerini nasip eylesin. Evet. Amin. Teşekkür ederim. Fatiha-i Şerife, maal Besmele. levat şerife. Bir elem neşrah reke suresi besmeleyle. Nasr Şerif Persmele ile Fatiha-yı şerife maal besmele. Üç salavat şerife. herhangi bir dinati rakip sahibi mi abi bu kadar da şey dinati rakip sahibi mi kar sabah da начинать с диваргации, El iştevi ve meselesi. El iştevi neden seviyesi düşük? El iştevi neden seviyesi yüksek? El iştevi neden seviyesi düşük? El iştevi neden seviyesi yüksek? Belirleyen iki temel faktör var. Birincisi, kurduğu aliyetin. Şu belgeleri ele Şu belgeleri ele almak için. Şu belgeleri ele almak için. Şu belgeleri ele almak için. Şu İbadetli olmayan diliklerimiz, darsimiz, müjahidecilerimiz, orularımız, rahatsız eden içinde ibadet ettiğimiz, bütün sevdiklerini ve geçimleri yukarı ile değiştir ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle ya Rabbi. İz yaşayan kullarına da, tezvekini rafikayla ya Rabbi. İzleri haramlardan, ve günahlardan kurtar ya Rabbi. Evvelce işlenmiş olan haramları ve günahları sil ya Rabbi. nefse ve şeytana uymamayı bizlere nasip eyle ya Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi, Habib-i Edib'inin sünnet-i seniyesine uymayı, ahlak-ı Muhammediyesiyle ahlaklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun yollarda sevdiğin amal salihayı işleyerek ve arkamızdan sadakayı cariye olacak, sevap kazanmamıza vesile olacak hayırlar bırakarak geçirmeyi, huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi mümin kullar eyle Ya Rabbi. İmandan ayırma Ya Rabbi. Hidayetten saptırma Ya Rabbi. Tevfikimi refik eyle Yarabbi. Ahir zamanın fitnelerinden, Mesih-i fitnesinden bizleri mahfuz eyle Yarabbi. Kümlemize helal, temiz, pahak, kıyıp ihsan ihsanı ile Yarabbi. Cümlemizi kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayrat ve hasenat yapmaya muvaffak eyle Yarabbi. Dilimizi zikrinle meşgul eyle Yarabbi. Kalbimizin pasını gider Yarabbi marifetullah'a, mahabbetullah'a bizleri nail ile yarattı. Ömrümüzü rıza veçile geçirip sevdiğim bir hal üzereyken, abdetiyken, oruçluyken, cami yolundayken, hayır yolundayken, cihat yolundayken, hac yolundayken, ömre yolundayken buyurun beraberce söyleyelim. <messizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek son nefesimizi kapatıp, huzuruna sevdiğin, razı olduğun, mümin-i kamil kullar olarak gelmeyi bizlere nasip eyle ya Arş-ı gölgesinde gölgelendirip, defter, divan açmadan, hesaba sokmadan, kusurlarını ortaya dökmeden bir gayri hisap cennetine dahil eyle Yarabbi. Habibi edibine komşu eyle Yarabbi. Cemal-i müşahide şerefine cümlemizi nail eyle Yarabbi. Bir hürmeti, esmaikel hüsna ve bi hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti nebiyikel ekrem ve hürmeti esrarı suretil fatiha <gülüyor> ders almak istiyoruz diyenler var Soruları cevaplandırdıktan sonra onlara ders vereyim. Şimdi sorulanları bildiğim olursa cevaplandırayım. <Gülüyor> Muhtemelen hocam diyor bir kardeşimiz, bir arkadaşımız mide kanaması geçirdi. Son aylardan namazı da bırakmıştı. Her ikisi de dua buyurur musunuz diyor. Allah şifa versin. Ama Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz birisi kendisine gelip dedi ki Ya Resulallah dua et cennetlik olayım dedi. Allah beni cennete satsın dedi. Ona buyurdu ki sen de çok namaz kılarak ben dua edeceğim ama sen de çok namaz kılara yardımcı ol dedi. Yani namaza mutlaka başlaması lazım. Selamınızı söyleyin, geçmiş olsun diyoruz. Namazı ihmal etmesin. Çünkü kim namazını kılarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim namazı ihmal ederse dinini hedmetmiş olur, yıkmış olur. Çadırın direğini kırmış olur yani. Çadırı yere serilmiş olur. Namaza başlasın. Cuma günü Arapça dersi var. Aynı günde uzak doğu sporlarından birini öğreniyorum. Yani Yudok karate gibi bir şey öğreniyormuş. Cumartesi günü de Arapça dersi var. Ama buraya geliyoruz. Hocam bu konu hakkında beni aydınlatır mısınız? Hangisini yapmam doğru olur diyor. Tabi spor insanın bedenini koruması, kuvvetlendirmesi, idman yapması başka zamanlarda da olabildiği için onu bir kere konuya siliyoruz. Yani onu şu vakitte yapsın, sabah yapsın, vesaire yapsın, bundan sonra yapsın, başka zamanda yapsın. O ilimle, kabili kıyas değildir. Yani ilme mi gideyim, spora mı gideyim? Elbette ilme gelecek. Ama Arapçaya mı gideyim, bizim derse geleyim derse, zaten Cuma günü bir Arapça dersi varmış, Cümatiş günü de bizim dersimize gelsin. Bizim dersimizin içinde de Arapça var. İsterseniz daha da yoğun olarak Arapça anlatabilirim. Müftedasuha deli, mefulu bidi, efendim harfi cezi vesaireyi onda anlatabiliriz. Buraya gelmesini ben uygun görüyorum şahsa. Ben olsam öyle yaparım. Çünkü burada marifetullah var. Evliyaullah'ın sözleri var. Yani Arapça nasara yemişlerden üstündür bu. O ulumu eliyedir, alet ilmidir. Bu yüksek ilimdir. Ankara'da tıp fakültesindeki kardeşimiz filanca bunun isteği var, tamam isteğini kabul ediyoruz. Efendim ders, zaten dinlemiş şeyler. İsmini aldım, Allah razı olsun. Bir kişi söylediği yalana Allahu Teala şahidindir diyerek, Allah'ı o yalana ortak ederse hükmüne olur, çok büyük güne işlemiş olur. Yani Allah şahidindir ki diyor, ama sözü zaten yalan. Yalana Allahu Teala Hazretlerini şahit tutuyor. Çok çetin, çok kötü bir şey. Efendim şiddetle men etmeye çalışmak lazım. Bunun sonu çok fena olur diye söylemek lazım. Terbiye etmesi lazım. Bir kardeşimiz nefes alamama, astım gibi bir hastalığa müptela. Tedavisi devam ediyor. Du'a istiyor Cemah'ten. Allah şimdi hastalarımızı acilen şifalar beni bilsinler, bana ibadet etsinler diye. Herhalde onu kastediyor, beğenilmek için yarattım. Onu anladım ben, belki o sözü kastediyor. Onun kibiri olacak bir tarafı yok yani. eğer Beğenilmesi için insanoğlunu yarattım gibi bir şey söylenmişse, bu soruyu soranın maksadı oysa eğer, birincisinde bir şey götürecek bir şey yok. Yani Allah kulları kendisi bilsinler diye yaratmış ve kullar bilmeye çalışsınlar. Malibet kulları tahsile çalışsınlar. Bunda bir kibirlik malzeme yok, durum yok. Ama insanoğlu kendisi güzel yaratılmıştır gibi bir manayı kastediyorsa doğrudur allah Teala Hazretleri ahsenin takvim üzere yaratmıştır insanları. Gerçekten mahlukatın en mükemmelidir. Bak akılla, irfanla nice güçlü kuvvetli mahlukları bile tasarrufumuzun altında pilleri, develeri bile kullanıyoruz. Efendim semaya çıkıyoruz, yerin içine gidiyoruz. Tabi bu da yaratana, yaratana hamdü sena edilecek bir şey yani. Allah bizi güzel bir hal üzere yaratmış ama bu güzellik iman ile tamam oluyor küfür ile esferi düşüyor insan. O zaman yine övünülecek bir şey yok. E ben müminim, bununla övünebilirim dersek ona da güvencemiz yok. Yani işin sonu önemli. Ahir ömründe hüsnü hatimeye mazhar olursa insan tamam. Ama en son anda su-i hatimeye uğrarsa yani kötü bir şekilde ölürse o zaman yazık. Demek ki sonunu bilmediği için, sonu meşhur olduğundan ondan da övünülecek bir durum yoktur. İnaneli hiçbir yerden, nereden baksak insanın kendisinin efendim, böyle kendisini beğenmesine, kibre düşmesine yol açacak bir durum görünmüyor. Yani haddini bilip, boynunu bükmekten, Allah'ı anlayıp, Allah'a ihtica etmekten başka bir çare yoktur. Birisi sormuş ki, Allah'ı sevmenin alametleri nelerdir? Allah'tan korkmanın alametleri nelerdir? Bu uzun bir konudur. İnşallah bunu efendim, e, şimdi yeni bir vaaz istiyor yani biz de. Hem biz vaazı bitirdik, bir vaaz daha anlat demiş oluyor. İnşallah onu başka zaman şey yapalım. Şu soruları e, geçenlerde rüyamda bana bağırarak dediniz ki, bin kere dedim ve ben de korkuyla uyandım. Lütfen izahatta bulunur musunuz? Çok söylediğim şeylere dikkat edin. Hayır, istatistik yapın bakalım. Ne demişiz en çok? Ona dikkat edin. Manevi olarak çok kötü durumdayım diyor. Dualarınıza muhtacım diyor. İmtihanlarımız da başladığı için dua buyursanız memnun olurum diyor. Allah tümle kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden şeytanın şerrinden zamanının fitnelerinden her türlü günahlardan korusun. İmtihanlarını mağfiret etsin. İmtihanların en büyüğü, büyüğü zaten hayat imtihanımız. Bunu kazandım, insan cennete gidecek. Onda da hayatın içindeki küçük mesleki imtahanlarda da mağfiret edersin. Bir ilk öğretmen okulunda, ilk öğretim okulunda din dersi öğretmenliği yapasayım müdür tarafından müdür muavini olmam için teklif geldi. Kabul etmem uygun olur mu? Uygun olur. Çünkü inşallah öylece hizmet edersiniz. Hizmet etmek niyetiyle kabul edin. Bir buçuk senelik evliyiz. Diyor bir kardeşimiz. Yedi aylık çocuğumuz var. Doğum sezeryemle oldu. Mecburen o şekilde oldu. İki üç yarı çocuğun olmamasını İkişler sağlık açısından söylemişlerdi. Şimdi bir aydır Adet görmedi. Bir hafta içinde durumun belli olacağını söylediler. Çocuğumuz şu anda küçük doğmuş olan. İkinci çocuğu yetişirme konusunda kendimizi hazır görmüyoruz. İslami ve tıbbi yönden nasıl olacağını bilmiyoruz. Bir Müslüman doktora muayene ettirirsiniz durumu. Efendim onun sözüne ittiba edersiniz. Şey doğrudur tahminime göre. Sezeryan olduğu zaman bir iki sene normal doğum yapamaz çünkü dikişleri patlar deniliyor. O zaman Tabii onun karesine bakmak mecburi oluyor size bakımdan. Müzelerimiz bak, dua eder misin diyor. Allah imkan Büyük bir yerleşim merkezinde cemaatin olmayışı veya zayıf olması manevi zayıflama sürüyor. Büyük yerlerde cemaat kuvvetli hizmet etme imkanı çok. İslam'ı yaşamaya çalışan dervişlerle arkadaş olmak gibi avantajlar da var. Bunun için büyük yerleri tercih ediyoruz. Doğrudur büyük yerleri tercih etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. E, hadis-i şeriflerinde vardır. Hadi. elde Güzel ismi güzeldir. Çünkü Sahar'da bir zat ismidir. Bu bakımdan aynen kalması uygun. İkinci isim olmasa da bir Külfest diye yok. Şeye müracaat edilecek efendim mahkemeye vesaire değmez gereksiz. İnsan yaratılış yaratılışına nasıl Sevinmeli. Bir tarafta hiçlik, öbür tarafta zor bir test ve mükafat. Allah Celle Celaluhu'nun beğenilmek için yaratmış olması yeterli mi? Sevinmeniz için. Şimdi Hz. Ömer radıyallahu a keşke ya Ömer anan seni hiç doğurmasaydı demiş. Keşke ot olsaydı. Keşke efendim böyle mükellef olmayan bir yaratık olsaydım diye söylemiş. Ebe bu şeyi gösteriyor. Allah'ın rızasını kazanmanın zor olduğunu gösteriyor. Ama insan olmanın şerefi çok büyüktür. Allahu Teala Hazretleri kimseye vermediği şerefi insan olana vermiştir. İnsan Allah'ın istediği insan olunca meleklerden de üstün olur. Bu büyük bir avantajdır, büyük bir nimettir. Efendim Allah'ın ma'rifetullah'a mal olmak, emanete ehil olmak, layık olmak efendim rızasını kazanmak, cennetine girmek nimeti böyle oluyor. Öteki mahlukata bu avantajı olmadığından bu ne kadar şükretsek insan olarak yaratıldığımıza yani az gelir. Elhamdülillah çok şükürüz Rabbimizin nimetlerine. Evet, yine bir hastalık boğmacı olmuş bir şey. Efendim onun için dua istiyorlar. Allah şüphan versin. Cuma namazının şu anda kılınıp kılınmaması hakkında bilgi verir misiniz? Ben şahsen zuhur kılmıyorum. Çünkü kalben cumanın kabul olduğuna inanıyorum. Acaba yaptığım hata mı? Bizi aydınlattı diyor. Cuma kılmak konusu zamanımızda münakaşa edilir bir konu oldu. Gerek yoktu ve kılınıp geliyordu. Kılınması lazımdı. Bir şey çıktı. Cumasızlık cereyane çıktı. Cuma namazını kılmıyorum. Kim kılmıyor? Hani İslam'la ilgisi olmayan, imanı olmayan, dini bakımdan gevşek insanların kılmaması ayrı. Ama bir de sağlam Müslümanım, kavi Müslümanım, tam Müslümanım diyenlerin içinde de Cuma kılmamak gerekir gibi kanaatlere düşenler oldu. Bunların yanlışlığını çok vaazlarımızda söyledik. Hatta Ekrem Doğan Ey Hoca Efendi de Cuma Namazı üzerine böyle bir parmak kalınlığında kitap yazdı, Şer'i delillerini ızhar etti. Hem tarihi hem fukh hem aklen hem mantıken her yön namazının kılınması lazım. Yalnız Cuma namazı ahkamı üzerinde ulama düşündükleri için Cuma'nın şartları tahakkuk etmez ve Cuma kılınmamış olursa diye, zuhru ahir diye bir namaz kılınmasını uygun görmüş büyüklerimiz, kılınıyor. Durumu ise insanın kılması o kanaatte, yani işi sağlam tutmak bakımından uygundur. Fakat buna itiraz edenler de vardır. Yani, şek olmaz fıkıhta, hüküm kesindir. de böyle acaba kabul olmadıysa gibi bir sözle bir vehim ile hareket etmek uygun değildir diye, onu uygun bulmayanlar da olmuştur. Fiili bakımdan Cuma'nın takip etmeme durumları, şartlarının takip etmeme durumları, ihtimaline karşı ben kılınmasın tavsiye edeceğim büyüklerimizin bir bilgi vardır diye. Evet, üniversite imtihanı için dua talepleri var. Efendim, iki adet 4444 seratı tefriciye, efendim, okunmuş. Onu yarın duasını yapalım inşallah. Başka da var. Diyor ki bir kardeşimiz kadının elinin yüzünün avret olup olmaması mezheplere göre farklı. Efendim, e, fitne durumunda efendim e, fitne olursa diye el yüz örtülebiliyor. Cemiyette kadının sosyal konumu cemiyetin ne kadar içinde olabileceğini kısaca belirtme lüzumunda bulunur musunuz? diyor. Tabi biz şimdi büyüklerimizin mezhep imamlarımızın kanaatlerine yeni bir kanaat katmayı uygun görmüyoruz. Efendim ee, şeyde kadının örtülme yeri Eli hariç, ayakları hariç, yüzü hariç her tarafıdır. Oraların örtülmesi lazım. Efendim eğer fitne bahis konusuysa yüzün örtülmesi evladır demiştir büyüklerimiz. Hani yüzüne bakılıp da beğenilip efendim peşine düşülme filan gibi durumlar filan olacaksa diye örtülmesi peşe de uygun olur demişlerdir. Efendim e, tabi şu devirde biraz... E, şeyler var. Yani hiç olmazsa o, efendim, eli yüzü ayağı hariç her tarafını iyi örterse iyi olur. Efendim, eline eldiven de giyse o daha iyi olur. Peşe de örtenirse o da iyi olur. Ama örtemezse de fıkhın hududu bu. Yani el yüz, ayaklar hariç, öbür taraflarını örtmesi şart. Örtmek de dar olmamak, şeffaf olmamak gibi kayıtlarla kayıtlıdır. Yani dar pantolon giyen örtülmüş olmuyor. Kadın dar pantolon giyiyor, stretch filan diyorlar. Efendim, örtülmüş olmuyor çünkü vücudun hatları belli oluyor. Dar bluz giyiyor. Göğsü ve karnı ve her şeyi belli oluyor. Yani bütün iç uzuvları belli oluyor. O da örtülmüş olmuyor. Bol olması, gayri şeffaf olması lazım. Yani altı görünmemeli ve bir de bol olmalı. Bu ölçüler içinde örtülmesi gerekir. Hint fakirlerinin yaptıkları olağanüstü işte olaylar ile Evliya Allah'ın göstermiş oldukları kerametler arasındaki farkı söyler misiniz? Birisi şeydir. Efendim, riyazetten hasıl olan bir ruhi meleke ve kabiliyettir. Yani egzersiz yapa yapa ulaşılan bir şeydir. Kıymeti yoktur. Ötekisi Allahu Teala hazretlerinin mümin kuluna efendim, bir hikmete mevni olarak ikramıdır keramet hikmet sebebi vardır efendim o Allah'ın ikramı olduğundan keramet adını alıyor ikram kelimesiyle ilgilidir Ötekisi de bir bedeni hüner yani adam ipin üstünde yürü yürüyebiliyor bir hüner ben yürüyemiyorum o yürüyebiliyor efendim bisikletle bir direkten öbür direk ipin üstünde gidebiliyor hüner efendim vücudunu arkaya doğru kıvırıp başını iki ayağın arasından ön tarafa çıkartabiliyor. Ben yapamıyorum. Hüner. Ama nihayet bedeni bir hünerdir. Bu bedeni hünerler gibi şeyler de olabiliyor. Ruhi egzersizlerle bazı şeyleri yapabilmek de olabiliyor. Kıymeti yoktur. Hiç kıymeti yoktur. Çünkü e, mühim olan mümin olmaktır. Allah'ın e, varlığını, birliğini kabul etmiş olmaktır. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmiş olmaktır. O olmadıktan sonra bir insanın ruhi bir takım egzersizlerle bazı senin benim yapamadığım şeyleri yapıvermesi bir çeşit kabazlıktır. kıymeti yoktur. Çivi üstünde yatmak, ipe tırmanmak vesaire gibi. Bunların kıymeti yoktur. Çünkü Allah bunlardan bir mertebe vermiyor. Almanya'da bir arkadaşım bir şey anlatmıştı, onu anlatayım. Tebri cemaatiyle bu kardeşim Tokyo'ya gitmiş, Japonya'ya. Japonya'da bir Budist rahip bunları kendi manastırında misafir etmiş. Budist ama bizim Müslüman kardeşlerimizi ve bana bunu anlatan kardeşimiz dahil efendim misafir etmiş. Kölünde bu arkadaşımız anlatan bana. Demiş ki, bak ben Budistim ama sizi Manastırımda misafir ediyorum. Çünkü sizin gezeceğinizi rüyamda gördüm demiş. Allah bana bildirdi demiş. Sonra bir taneniz çıksın karşıma demiş. Çıkmış. Dört metre uzakta durdu diyor. Bu bir şeyler okudu, bir şeyler yaptı diyor. Eliyle uzaktan. Dört metre mesafe var arada. Bir işaret yaptı diyor. Küt arkadaş devrildi diyor. Hayret edecek bir şey. Arkadaş gördüm diye anlattığı için ben de İnanmayacağım ama böyle anlattığı için inanıyorum. Uzaktan böyle yani şu ışığın olduğu yer gibi mesafeye böyle yaptı diyor bir şeyler okuyup devrildi arkadaş diyor. Bakın demiş sonrada. Ben demiş ruhi bir takım egzersizler yaparak bu kabiliyetleri elde ettim.